Tamam böyle iyi. Deymeyelim orada. Evet buyur Eyüp. Müellif Rahimeullah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Müellif Rahimeullah kitabına neyle başlıyor? Besmeleyle. ile. Müellif rahimullah kitabına ilim ehlinin adeti üzerine besmeleyle ile başlamıştır. İlim ehlinin adeti üzerine neyle başlamıştır? Besmele ile. i̇bn Hacer Rahimeullah Fethül Bari'nin başlarında diyor ki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 Hemen hemen müteahhirlerin de bütünü, tamamı kitaplarına neyle başlamışlardır? Besmele ile başlamışlardır. Mesela İmam Buhari gibi mütekaddim alimlerden yine eee Muvatta, İbn, e, İmam Mali Muvattası gibi, Abdurrezzak Musannefi gibi, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi gibi, Ebu Davud ve başkaları vesaire hep bu şekilde ne yapmışlar? Besmele ile başlamışlardır. Şimdi müellif rahimeullah'ın Allah'ın kitabı yani müellif rahimeullah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 Ne var? Besmele var. Yine sahih e, Sahiheynde Bukhari Müslüm'deki e, e, hadiste, Bera hadisinde Hudeybiye günündeki yazıl, e, yazılan anlaşmada da ne var? Başlarında, başında Besmele var. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz zekatla alakalı en tavsilli rivayet nerede? Bukhari'deki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o e, Bahreyn'e gönderdiği mektupta var. Risalede var. Orada da başlıyor? Neyle başlıyor?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 Sadecelik Hasır evet. Sadecelik Demek O yüzden biz diyoruz ki Mesela diyelim ki Örnek verelim İyâkena abdu ve iyâkena stâin Örnek Yalnızca sana ibadet eder Yalnızca senden yardım deriz Diyoruz değil mi? Halbuki o cümlede Yalnızca lafzı yok Biliyor musunuz? İyâkena abdu ve iyâkena stâin yalnızca kelimesi yok Kelime olarak Yalnızca kelimesi yok Ama biz yine de Bütün meallerle dair Hepimizde ne kelimesini ekliyoruz oraya? Yalnızca. Orada da buna benzer bir şey olduğundan dolayı böyle. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki, اَقْرَعُوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ rahim Değil de, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ Neden Allah'tan en çok alimler korkar? Neden alimlerin hayatında devamlı ibadet vardır? Mutlaka işte bunların hepsini bildikleri için. Onlar bismillahirrahmanirrahim'i derken bile o kadar şuuruyla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 Aslı olarak öne alması gerekiyor. Yani cümle yapısı olarak önde olması önde gerekiyor. Olması, Ama biz ne yaparız? Biz sona alırız. Sebebi ne? Kaç sebebi var? Sebebi üç sebebi var. Birincisi? Birincisi hasıl ifade etsin diye. Yani ne? sonra geldiği için ne ifade eder? Hasıl ifade. Peki başka ikinci sebebi? İkinci sebebi teberük. Teberük. Yani Allah'ın ismiyle başlar. Önüne hiçbir şey almayız. Ne yapmış oluruz Allah'ın ismiyle? Teberük et etmiş oluruz. Buraya kadar da anladık inşallah. Şimdi burayı silelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Bismillah'taki arkadaşlar. Bismillah'daki Evet. Bismillah ne? Devamı önemli değil. Bismillahirrahmanirrahim.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 bir noktada alakası yoktur alimlerin fehmine dönmediği müddetçe. Çünkü Arap dili sahneyi bunları öğretmez sana. Bunları alimler, istinbat eder, müfessirler. hepsi tefsir kaydeleridir. Bunların hepsini selefi kitaplarda bulursunuz. Tamam O yüzden Şehzadi'nin kitabının değeri de böyledir. Gurabada basılmıştır. Dirayet tefsiridir Olayın sana mantığını verir. Bir görürsün ki Maide suresinin 6. ayetinin abdestten 52 tane mi 56 tane mi ne hüküm çıkarır sana.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 İn teuddu bakın teuddu nimetallahi yazın İbrahim 34 nimetallahi ne la tuhsuha la tuhsuha la tuh su ha şimdi bakın şimdi arkadaşlar bu nimet nedir tekil bir kelime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 Bu gadibe'deki dat harfinin harekesi ne? Esre. Esre. Ebrü ne? Cezim. Peki uydu mu? Uymadı. Şimdi e, gadibeyi bu kalıba uyduracağız ya. Silelim şimdi bunu. Ne olmuş olur? Gad Gadbe. Doğru mu? Gadbe. Peki gadibe'deki B harfi üstteki üstüne uydu mu? Uydu. Ne oldu? Gadbe oldu. Doğru. Hala aynı. Doğru mu?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 Anladın mı? Buna ne diyoruz arkadaşlar? Faalan kalıbı. Bakın faalan. Şöyle yapıyoruz. Faalan. Faalan kalıbında olan her kelime Arap dilinde ne ifade eder? Okay. Mübala ifade eder. Şimdi Rahman faalan, atışan, mel'an, şeb'an, cev'an. Bakın hepsi ne? Mübala ifade ediyor. Şimdi ee, bir tane kelime bulalım Eyüp'cüm.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 bu kalıba ilk uymuş mu ilk harfinin harekesi? Uymuş. İkincisi uymuş. Değil mi? Üçüncüsü bakın uymuş. Dördüncü elif bu elife uymuş. Nun, bununa ne olmuş? Uymuş. Tamam. Buraya kadar anladık. Bu birinci sebebimiz. Allah'ın isminin o zaman müellif burada ne diyor? Tamam kim tamamlayacak? Sonu gelmiyor işte. Müellif'in cümlesini bile kuramıyoruz daha.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 tabi sayılsa kendimi de parçaladım. Ben çıkamadım. Bu anlayamadım şu ana kadar. Buradaki ihtilaf hangisi raci hangisi şey. Kendi kalbim bir yere mutmayın olmadı. Çok aşırı derecede tavsilatlı bir konu. O yüzden kat'i olarak şöyle demeyin. En azından şunu söylüyorum. Rahman işte bütün herkese ee, kapsar. Rahim ise müminlere hastır falan. Bu öyle çok...